bir anda değişir Bakın. Saat sekiz yirmi Kalp insanlar Hepinize günaydın Bu kez daha Panor'un uzunluğun Olar sabahlar Günün gazetelerine bakıyoruz Buyursunlar e, Genç babalar Yediğin içtiğin Senir olsun Aldığın hediyelerden acık bahset Ya öyle Özel hediyelere falan Girmek istemiyorum Sonuçta Önemli olan Manevi hediyeler e, Manevi hediyeler derken Oh <gülüyor> Ege gözlük açılımı diyebilir miyiz? Hı. Teşekkür ederim. O kadar HeGK... güzel ki kendi parasıyla da almadı ya. He. Otomatikman adam şu anda pırıl pırıl hiçbir suç işlemiş durumu yok. Yasal olarak adam tamamen dokunulmaz. Hiçbir suç yok ortada ya. Antaçı bil. Nereden geldi diye yarın bir gün sorarsa hediye geldi diyeceksin. Düğünde hediye takıldı. Bana hediye alan insanı diyemem ki. Bunun... Bir alt modeli Fahir de var bana bunu Ya <gülüyor> Yalnız bakayım şöyle bir. Gerçekten olmamış ama olsun olsun. Ee, gene de güzel. Melek Yavru'nun Ali'nin hediyesi. Dün özel bir alışveriş merkezinde hmm. biliyorsunuz ortada bir meydan var ya. Hı -hı. Bütün bir ara bir anons herkes meydanda toplansın anlamadım falan. Hı -hı. Ben de gittim. Hı -hı bütün alışveriş merkezinde dükkanlarda müşteriler dükkan sahipleri dükkanları kilitleyip çıktılar ki bazıları kilitlemediler böyle nezih bir alışveriş merkezi diye Hı. ben de bakınırken herkes beni alkışlamasın mı? bir gözlüğün ilk defa birine bu kadar yakıştığını görüyoruz diye. Göz yaşlarının olanları dönemedim. olmuş. Ben de diyorum bir olay oldu falan diyorlar. Çünkü... Ben ağladım zaten canım en başta. Neyse gözlüğü taktın mı Bütün organizasyon senin için mi yapılmış Ege? Hepsi. Bir sürpriz ya. Ne kadar güzel ya. Peki bir şey soracağım ama dürüst cevap ver. <gülüyor> Sizi özledim. <gülüyor> <gülüyor> İki gündür. Hayır. Bir şey soracağım değil mi? Tatlı bir beklenti var mıydı babalar gününden önce? İçin. Olmaz bu köpek gibi. Tatlısın <gülüyor> köpek gibi beklentisi vardır. Aç var. köpek gibi var. beklentisi vardır. Var var e, bak bu daha çok mutlu etmesi lazım seni. Yani beklenti Bunu mu biliyor muydun daha daha da... bunu? Bunu? Ha, bunu? beklemiyordum. Hiç bekleme. Hiç. Hiç. O kadar yalancısın ki. Hiç. Sen bu her tarafa küçük notlar yazdın değil mi? Uzun uzun. Keşke benim şu gözlüklerimden olsaydı da onu fire yanında taktığımda mahcup durumda kalmasaydım ve böylece ailemizin şerefi şeref falan diye geçince ailemizin şerefi de otomatikman kurtulmuş olurdu diye sağa sola notlar yazarken şimdi denizin gözlüğünü taktı ya deniz aha. kardeşinin gözlüğünü taktı oradan ya oradan mesaj alındı zaten ya oradan mesaj alındı ya da deniz bence biraz daha hızlandırdı. ya bak, baktı gözlüğü üç, adamda kalacak eee kardeş çok aha. da mutlu geri alamaz ne yapmış lazım daha iyi bir gözlük alarak daha da iyisi. en iyisi yani en, piyasadakinin en iyisi diyorlar gene o bütün alkış kıyamet arasında bir ara ee, Ankara Optik Odası mı? Ankara Ankara Optikçiler dairesi. Odası. Ha öyle bir şey. Ankara Optikçi Bu oranın temsilcileri Eski federasyondu, geldi. Federasyondur şimdi oda oldu. Oradan temsilciler geldi efendim de ee, gerçekten süreci hızlandırdı dedim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Efendim Aynen. falan derken o da kaynadı gitme. Ne, ne kadar güzel, oldu. ne kadar güzel tebrik ediyoruz seni. Teşekkür ediyorum. Ve tekrar babalar günü geçmiş babalar günü kutluyoruz seni. Valla arayacaktım da Ege hakikaten hey, elim var mı yani. Aramadın mı Fahir? E ne arayacağım be? Hey. Adam anam değil, babam değil. Adam ve doğru. E, yani babalar günü tanıdığımız her babayı arayacak olsa. Ben aradım tanıdığım her babayı aradım ben. Bizkendi Sen kendi babanı aradın? Tabii canım zaten aradım. Eniştemi aramadım ya. Allah. Önde kim o zaman? Eniştemi, eniştemi sevmem. Eniştemi çok sevmem çünkü. <gülüyor> Aa, şimdi vergi iadesi sisteminin değişmesine kimse fiş takip etmez oldu biliyorsunuz. Evet. Çok moralimiz bozuldu. Hayattaki bir tek eğlencemiz o fişlerin doldurulmasıydı. Ben iki defa doldurabildim şu koca, koca hayatını. Ya. Çünkü yıllık veriyoruz Ege. O kadar saçma ki. Keşke her ay versek. Her ay olsa. Yani o... Ne kadar güzeldi enteresandı onları, Yılın dökümü sıra, yapılıyordu tabi, Tarih sırasına göre dizeceksin Yüksek meblalara göre dizeceksin Onlar temizlik gıda Efendime söyleyeyim en çok, Yalnız iki defa da oldurdun sen Fahir sen kaç defa da oldurdun Ya benim zaten ev kiralarını falan yaz, yazıyorsun Bir şeyler yazıyorsun Olsun ona, ona rağmen bir söylesen. Ben bilmiyorum ki bir, bir, iki. Ben, ben de iki defa da oldurdum En çok düzeltme alan radyoda 3 kişi biziz biliyorsunuz değil mi Nasıl ben niye yani, düzeltme aldım? Diyorlar, en çok Tabii. Orhan'dan gel, Orhan geri göndermiş. Şun toplamaları yanlış. Bu fiş geçmez. Bu en çok düzeltme. İki kere düzeltme almışız ya. Ben almadım. bir kere veriyor tamam bitiyor. Ben hiç almadım. Sen öyle zannet. Seninle oynamalar yapıldı vergi adresinde. Şimdi mi açıklanıyor Oktay? Oynama dedi düzeltme. Maliye Bakanlığı'nı göreve davet ediyorum. Benim fişlerimle oynama yapıldı. <gülüyor> Bütün vergi iadelerinde yol, yolsuzluk mu oluyor? Ne o? Yolsuzluk değil, dingillik. Böyle bir şey. Dingillik <gülüyor> <Güzel gülüyor> dediğim, angutluk. Hayatında dol. ben ama küçükken çok güzel doldururdum. Küçükken mi? Tabii canım. Babam bir ara veriyordu. Ben hatırlıyorum ya. Biz İzmir'de seyrediyorduk. Tele pazarda küçük fiş dolduran, küçükken fiş dolduran çocuk diye. Bir tane kanun çalan kız vardı. Evet. Yani, Sen miydin o? Tabii ki ya. Karakuru ufak bir şey. Karakuru... Ne güzel giyim eğitim diye ayırıyordum Ben o zaman giyim eğitim diye de ayrılmıyordu canım. O derece ben bizde şey sırasını kronolojik sıraya göre yapılırdı. Ha. Yani hakikaten o böyle 2-3 mı alırdı. ki 3 aydan üç aya yatırıldığını Sonra sen, sana bir para geliyor muydu Fahir? Bana mı? Vergi iadesinden mesela işte bir para geldi onun belli bir miktarı sana geliyor muydu? E, yani bugün eğitimimi tamamladıysam o vergi iadelerinden aldığımız paralarla benim eğitimim tamamlandı. Ne Ve o sayede veriyoruz. ben üniversitede 9 yıl okuyabildim. O paraları biriktirdim, biriktirdim, biriktirdim ve dokuz yıl boyunca ve sana söyleyeyim iki yıllık daha vardı para ve şey oldu yani. Bunu da kullan Hayır dedim ben bunu ailemi iade ettim. yani şey şeydi seyir Hayır dedim eğer daha fazla okursam atılacağım <gülüyor> Hayır, daha fazla okursam kusacağım dedim ya kusacağım yeter. Ya, devlet büyük vergi kaybına uğramış bu vergi iadesi sistemi değişince dedik değişecek. ama dedik dedim sen dedin mı dedim. dedim. Ben de dedim sen dedin oğlan. Ben, ben de dedim en başta sen dedin. <gülüyor> Ben, ben dedim. Dedim dedim. dedim Kayıp uğrağı dedim ya. <gülüyor> Abi bu ne dedim. <gülüyor> Şimdi bu sorunun çözümü için e, Profesör Şükrü Kızılot bazı önerilerde bulunmuş vergi <gülüyor> uzmanı. Halkı fiş almaya özendirecek formüller. Fişi gene al Mustafa Ley Türküsü. Kokulu fiş çıkarsınlar çok güzel olur O silgiler kokulu vardı ya Aslında var ya derin kokulu bir sessizlik oldu ama Galiba kullanabileceğin en doğru yerde kullandın Şu fişingi de al Mustafa Ali'yi Yani evet hem de Şimdi artık daha böyle etkisi var Özel gönlümü kaybettik falan Hani Onun anısına insanlar Biraz fişleri almaya yönelirlerse Bence Ali Atik Ayşegül Atik de Hakkını yedirmem yani Ya yani Onların da hakkını verelim ya 200 gram leblebi hadi bakalım fiş, Koş, fiş. 100 100 gram şey hadi bakalım kusura bakmayın ama ne yapacaksınız bu kadar fişi 2 hafta içinde ben bunu <gülüyor> niye 3 <Üç gülüyor> defa dile diledim yani, ben onun kayıtlarını bulursam var ya sabah Dön akşam donaj. sana Habire bu geldi ya. elektronik postalarla efendim ya bize düşer Evinin karşısına şey kiralayacağım Barko Vizyon sabah akşam oynatacağım bunları bize Ne zaman ki sen sabah akşam falan oynatma abi şurada güzel bir tanıtım yapıp fiş almaya özendirme ve fiş almaya Bilmiyorum. dikkat çekme üzerine bir takım uyarılar yapmamız Sen lazım. Değil. Bizim elimizde yeni Ayşegül Ali Atik olmak istemiş. O ne olursun ya? Bir kamera ayarlayalım. Ben Ayşegül Atik olurum. Ben Ali Atik olurum. Ben. Çünkü ben çünkü o sahne ne kısmını çok ha. güzel söylüyorum. Kimler geliyor diyor ya Ayşegül Aa. Atik. Aa kimler geliyor? Sana ne? Sana, Sana ne? ne? Ben o kısmı çok <gülüyor> seviyorum çünkü. Oscar aldı ya zaten o sahneler <gülüyor> almıştır Ali Atik'i. <gülüyor> yani ama niye Ali, Ali ve Ayşegül Ali Atik? E ne olsun? Çiftse <gülüyor> Senin istediğin bir çift varsa onu kullanın. Mesela <gülüyor> Ali Ayşegül Yani özgün bir şeyler yaratın. Ben ben o, o da olur. Abi şimdi bak özgün bir şeyler de o da o da o da ikinci şey olur da iyi bunun olması lazım. Neden? Çünkü o dönemi hatırlatan o dönem çünkü herkes daha bilinçliydi daha yeni yeni bilinçleniyordu. şey de yapalım ya. Hı? Bir kalem, bir pergel, bir de çikolata alacağım. Erol Erol oda mı fişte? E tabii fişini almayacak mısın oğlum? Anlması olur muyum bakkal amca? Ben yapınca alışmışım. Yok oğlum. Ee, anladım, Türkiye'de herkes şey miydi? <gülüyor> işte, kafiyeli konuşuyor. Mu? Hayır ben gidiyordum. Bakkala gidiyordu ya çocuk. E, Erol hatırlamıyor musun? Erol hatırladı tamam. Bir kayın, bir pergel, bir de çikolata alacağım dışarıdan bağırıyor. Erol Erol Erol tam dışarı çıkarken Erol oğlum fişini al almayacak mısın? Dün ince. Erol bir dönüyordu gözünde şimşekler çakarak. Sen ne zannettin? Bak kalefe. Senin mafiş vermeyerek benim sahalımı keseyim ama ben senden fiş alarak nasıl diyerekten böyle bir ara... şey. Erol Hı. 10 yaşında görünmü <gülüyor> maliyenin yani adammış. Maliyeciymiş meğerse. Yalnız Doğru. bunun dezavantajını biliyor musun Fatih? Bunu yaparsak bütün o dikkatler bizim üzerimize onunla Bizim yapmamız lazım yani. O ayranlı trenli şeyi de yapmamız lazım. Sen onda fiş yok ki. Olsun. <gülüyor> i̇şte onu diyorum. Fişle ilgili olmasına Oraya gerek yok. bir fiş yok. sokmamız lazım araya. Şimdi demiş ki Profesör Şükrü Kızılot. Halkımız Loto, Toto piyangonun hastası. Loto oynuyorlar, piyango oynuyorlar. Kazı kazan alışveriş sistemini uyarlansın. Hepsine Yok. hediye olmayacak. Çoğunda Maliye Bakanlığı'nın teşekkür notu yazacak. Ama alışveriş fişlerine kazı kazan kutuları koyun. Ev, araba çıksın. Kayıt dışı ekonomi de böylece sona eredir. Kurtulmuş olsun. Bitti gitti ya. Bu kadar niye aklınıza gelmiyor abi? Şimdi öyle bir şey oldu ama insan fişi ne yapacağını şaşırdı yani. Eskiden herkesin zarfı vardı, kutusu vardı, fişleri oraya atıyordu falan. Şimdi böyle bir fiş verip ne yapacağım ben bunu diye bakıyorsun yani. Çok özür dilerim ben yani alıyorum nasıl kullanılabilir diye, diye çöp atıyorum yani kağıt israfı çünkü orada Zaten mesela Allah... yazar kasada kesik ağaçlar çıkıyor böyle fiş istedikçe ben de ben üzülüyorum gözümde onlar canlanıyor <gülüyor> kesilmiş ağaçlar mı yeşil bir orman mı yeşil orman diyor ve bazen o yüzden sırf fiş almadım olup ve bunu itiraf ediyorum tamam, şimdi başım belaya girer mi bu yüzden dolayı Giren. fiş almadım olmuyor değil yani Tabii ki hepsinde şey yapılıyor bazen e, kağıdı bitmiş oluyor. Kütüğe çaktırıyorum. Evet e, ha kütüğe çaktırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bunu kağıt israf olmasın kütüğe çakın dedim. Ya ekmek fişinde bile kazanma şansı olsun demiş Buzdolabı televizyon çıksın demiş Pilot bölge seçilip uygulansın demiş Pilot İlta bölge ediyorum, Ankara ver. seçilsin tamam. tamam bundan sonra ben bu konuyla ilgili gerekli baskıyı Gerekli kamuoyunu yaratacağıma Namusum ve şerefin Üzerine şerefiniz üzerine an içiyorum bir şey söyleyeyim mi Kendi i̇şte O zaman bizim şerefimiz <gülüyor> üzerine söz veren Fahir yakalandı <gülüyor> O zaman işte şey olur <gülüyor> Ali Atik çifti gündeme gelir piango olacaksa hadi ya 100 gram çekirdeğe hop fış şansını arttırmak için ya ohta ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding musunuz ding ding ding ding ya ben kaçırdım Özel bir ya televizyon kanalındaki ding ding ding cumartesi akşamıydı değil mi kaçırdım ben sezon finali diye çıktı oğlum sezon ne zaman, finali sezon, daha yeni başladı olacak olacak o, kadar. olacak o kadar sezon finali diye çıktı yalnız beni var ya 15 yıl önceye götürdü götürdü getirdi götürdü Hiç orada bıraktı değil. sonra <gülüyor> böyle bak şu bölgemden boş böğrüme kramplarla başladı önce tatlı bir sızlanma vardı sonra bir ara kilitlenmiş kalmışım ne tiplemesi vardı bir anlatsana biraz ne tiplemesi mi hiçbir değişiklik yok aynı adamlar sarhoş. aynı sarhoş <gülüyor> ve şey bir tane gençten çok çirkin bir çocuk var Aa, en komik kısmı bir tane onların son dönemde bir e, cüce katılmıştı ya hı hı ...o komik. Ve <gülüyor> şeyi karar verdim... ...cüce komik bir şey. Gerçekten... ...çünkü dün akşam bir de başka bir film de seyrederken... <gülüyor> ...onda da bir... Ne tip bir <gülüyor> film seyrediyordun Faiz? Böyle erotik falan böyle cüceler geliyordu... ...böyle bir tane Pamuk Prenses falan vardı... ...çok güzel erotik güzel bir konulu bir şeysi vardı yani... ...yani... ...hocam çok güzel konuşuyoruz... ...fiş diyoruz bilmem ne diyoruz... ...yarın öbür gün bu adamlar gelse desek ki... ...biz fişi aldık siz reklamı girdiniz mi? Ne diyeceğiz? Girdik efendim... Biraz geç oldu ama gizdik vallahi ya. Öyle diyebilmek için. Günay Günay ay ay ay Günay ay ay ay. Can'ı çok özledim. Bir sesini duysak. Günay. Haydi Can ya. Maksimum kan sunuyor. 40 Karamiler zirve yarışı her cuma saati 18 ve cumartesi 13'te Radyo otüde Aha. Herkes Maksimum'da. Kalbimiz temizmiş be. Hakikaten kalbimiz temizmiş. Buyursunlar efendim. Vallahi karpuz karpuz diye konuştuk. Karpuz altın yılını yaşıyormuş. Valla altın, altın de... yılında biz 10 milyon karpuz aldık. Altın yılıysa düğünlerde karpuzda kalır. Bir, bir hafta daha bekleyeceksin anladığım kadarıyla. İşte açıklama var. Geçen yıl tarlada kilosu 5 kuruşa satılan ürünün bu yıl 70-80 kuruşa kapışıldığını bildirmiş. Gerçi kim bildirmiş bunu? Seyhan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Bey. Adana yani, karpuzları çıktı demek yani. Ya, ama biraz pahalı cana çıkmış. O biraz üreticinin yüzü gülsün. Tabii canım. Adanalı üreticinin yüzü gülüyor. Yüzü Adana gülüyor. Ticaret Odası'ndan. Bayre Önç'le beraberiz. Durup durup bu karpuz konusuna gireceğiz gibi görünüyor. <gülüyor> görünüyor diyorsunuz. Ya O kadar görkemli bir meyveye zaten belli bir paranın verilmesi lazım. Şeyini vermiyorsun ya o haşmete karşılık 5 kuruş ne demek yani. Yani bir ben, bana söylemisin. Konuyu değiştireceğim de bizim son dönemde hmm. devamlı boğaz temizlememiz bir şeyin göstergesi olabilir mi? Yaşadığı... Eskiden bu kadar boğaz temizlemiyorduk Ya, yani. ya bence Egecim, konuyla sen... alakalı Mesela hani ağız sulanır ya Hı -hı. Bizim bir şeyden yemekten içecekten Bahsettiğimiz zaman boğazımız sulanıyor Meslek hastalığı galiba Yok ya yiyeceksiz içeceksiz her konuda Hı -hı. Benim bir boğaz temizliği isim geliyor bu arada evet, Senin Hı -hı. çok fazla şeyin var ya İfrazatın i̇fraz. fazla. İfraz fazla Vücut sıvıların aşırı derecede üretildiğinden dolayı Diye düşünüyorum ben ifrazat etti O zaman herhalde 19 Temmuz'u mu bekleyeceğiz Ne yapacağız 19 Temmuz'u niye bekliyorsun abicim Çocuk musun sen 19 Temmuz? Herkes de bir yani 19 Temmuz. bağırmadan derim. bir şey yapamıyor. Evet ben. ya. Ne bu böyle illa bir yerlerde fırça emen bir şeylerin yasaklanması mı lazım ya? Biraz bir birey ol ya. Biraz toplumdaki bir şeyin o. Bir kanaat önderi ol ya. Ben, sen nesin lan? Kimsin sen oğlum? Ben birey olmak yerine kamyonlara dolu... <gülüyor> sağdan sola kavgaya götürmen adam olmak, istiyor. olmak istiyorum diyorsun. <gülüyor> Mevsimlik işçiye GK Ajan. Buyurun efendim. Aha. Arkadaş, plajda işte, sevişirsen cezasını ödersin. İki kere, iki dört. Bunun artık başka yolu yok. İspanya, İbiza, Mibiza herkes ne yapıyor? Ama biz Ibiza'ya gidelim, plajlarda sevişelim. Oralarımıza, buralarımıza kum kaçsın. Ya bu Ibiza'da milletin çoluğu çocuğu yok mu? Yok vallahi plajda o bebeler ne oynuyorlar? Oradanmış yeğenini plajda dolaştırıyor. Dokuzdan sonra plaja girmek yasak zaten. Orada adam almış. Sevişmeye başlamış. Plajlar. Sevişme plajları var neredeyse. Plajlardaki aşk oyunları nedeniyle vatandaşlar sahilleri rahat kullanamıyorlar. Çünkü Az mesela tam, işte yiğitti Vatandaş denize giremedi. <gülüyor> Valla böyle bir adımını atıyorsun. E, milletin orsuna burasına basıyorsun. E, bu, da et, bu da et demiş. Sahil güvenlik. <gülüyor> sahil sahil güvenlik, güvenlik müdahale etmiş. Valla. Çünkü seviş... ayrılamıyormuş bildiğim kadarıyla bu sevişen çiftler değil mi Ibiza'da? Söyleyin. Sahip güvenli <gülüyor> gelim. Şey, hayır. Çok <gülüyor> <Sopayla> sıkıyormuş. <gülüyor> Yok be kova kova sular döküyorlarmış <gülüyor> ve ıslak ablularla plaj abluları ile dövüyorlarmış. Neyse 180 ile ne 400 euro sevişmenin türüne göre herhalde anlıyorum. Ne kadar? Ne bileyim Ceza mı? Ceza'yı ehliyetiniz varsa 180 eurodan da Mesela yalapsam şöyle. 180 işte, Buna şey demiş 180 euro bile fazla. Ver bir 20 euro. Allah belanızı vermesin. Bak demiş arkadaşa. Orada bakın arkadaşlar demiş 7-8 kişi bir anda. Onlar 400 koymaz ki. Adam başı bir. Arkadaşlar 400 euro ceza geldi. Adam başı 30 düşüyor. diye şey yapıyorlar? Biz ben bir kere askerde şey yapmıştım ya. Sevişmiş mi yine? Askerde <gülüyor> sevişen çifti denizden çıkarmıştık biz. Nasıl ya? Nasıl ya? botuyla mı? Hayır canım. Biz şeyde işte. Bir, kumsalda bizim mıntıka oradaydı. Ateş versin az. Sen fışır yine hemen fışır. Görevini anlat da insanlar oradaydıymışı. Ta tatil jandarması mıydın <gülüyor> Turizm jandarması ya da tatil jandarması. Turizm diyeyim. jandarması diye Turizm. Jandar Orada fışır fışır fışır bir baktık. Orada bir adamlar var. Gece köründe 2 mi 3 mü saat ne? Baktık sevişiyor olamaz. 3 kişiler çünkü klasik düşünüyoruz biz. 3 kişi nasıl? ''Pardon bir gelir misiniz?'' falan diye bir çıkmışlardı ne güzel. Biz, siz rahat gidin rahat rahat biz çıkmışlar. zaten mi dediler? Su sıcak oluyor ya. Hmm. Gece su sıcak olur biraz. Hmm. Hmm. Akşam serinliğinde. çıkarmışlar, öyle girmişler. Ondan su sudan çıktıkları için tabii biz öyle üstü yapamadık. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> üstü çünkü bu İbniz'in... Anlaşılır Zene... canım yüzündeki ifadeden? Yüzünde değil de başka ifadelerden anlaşılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yüzünde kızarıklıklar <gülüyor> olmuş oradan anladık biz. Ya... Öyle. Sonra salı vermiştik. <gülüyor> Hadi ya ne yapacaktınız peki Oktay? Çok özür dilerim. Gidin başka yerde sevişin. Benim başka o umutlarım vardı da. Açık <gülüyor> açık ifade bir... edildi mi? Yoksa sadece böyle rahatsız edip gittiniz mi? Hayır canım açık açık ifade edildi ya. Çıkar, işte çıkarıldı. Hayır canım çıkarılınca. Siz ne yaptınız ya ne diyorsunuz? <gülüyor> evet. Yüz falan dediler? Yüz burada. Zaten e, ikisi yabancıydı birisi Türktü uçağa binmişler. <gülüyor> fıkra tipi bir şey yaşamışlar. Gelmişler denize girmişler. Sonra. Şey mi? <gülüyor> ne? Üç erkek mi? İki kadın bir erkek mi? Nasıl? Bir... Ee, i̇ki kadın bir erkek. İki, i̇ki kadın mi? bir erkek. Gecenin bir da Ne olacak? Yani kızlar yüzmek istemiştir. Ben sana... kızlar Açık... yüzme bilmiyordu. Adam dedi adam ya mahcup de... olmayı ben geceden Aa. biraz çalıştırayım sizi. Benim de şey diye geldi Sıcak ya. sıcakken. <gülüyor> Şimdi buradan çinmeyi öğrenin. Yarın plajda bir siz olun dedi adam. Geceleyin iki kızı denize bir başına soksam Vallahi olmaz yani Denizden de çıkacağı belli olmaz yani Tokyola adam çıkar denizde. Adam heyecanlandı mı ne oldu bilmiyorum da Orada yapılacak bir sürü açıklama olabilir aslında ya. Ya biz gündüz bir şeyimizi kaybetmiştik de ona girdik onu arıyorduk gece çünkü ayın ile beraber falan Hiçbir açıklama yapamamıştı adam. Fışırdatıyorlar diye mi siz rahatsız oldunuz? O zaman su sıçratmadan tamam, fışırdatmadan yüzünden... <gülüyor> fazla fışırdatmadan gelin yüzüm, yüzüm Yok canım şey gelmişti ya. Telefon gelmişti. Fışırdatıyorlar, Fışırdatıyorlar, diye. Fışırdatıyorlar <gülüyor> diye. Nerede fışırdatıyorlarmış diye biz de gezmişiz. Siz de gidip pislikler mi dediniz? <gülüyor> Hemen müdüriyete çıktık biz de. Ya öyle bir şey yani. Bu arada Temmuz'a kadar serbest. Temmuz'a kadar sevişebilen sevişsin. İspanya sahilleri Temmuz'a kadar açık. Temmuz 19'dan itibaren e, şeysiz hava plaj sahası. Dumansız. <gülüyor> Dumansız hava sahasına giriş giriş gelişme güzel. ve sonuç diyorum Oktay ne kadar güzel ne olacaktı ya midesinden tüp. bir kilo kokain çıktı ne kadar çıkabilir ki bir insanın midesi kaç kilo kokain alabiliyor insan midesi mi insan midesi ya Brezilya'dan İstanbul'a kokain getireceği öğrenilen evet, tüp kostel, tüp ha onların bir şeysi var özel bir materyal içine özelde değil de her yerde satılan bir materyal içine küçük küçük paketler yapıp ondan sonra torbalarla önemli, yutuyorlar torba değil de ona artık başka bir şey nasıl bir şey ama o kadar bir şey mi? Ne o kadar bir şey mi Ege'cim? Korunmak için mi? Evet korunmak için. Mide de Mide, mi? Mideye zarar vermesin diye. Yok canım 85 tane kapsül bulunmuş. 85 tane kaç kutu? Yani buradan aslında sırf bu olaylar bile uyuşturucu kullananları bir daha düşünmesine neden olması lazım. Pis yani pis ben, bir adamın midesine Evet iyi. ben bunu burnuma çekiyorum bu kokayını Gayet güzel tamam. Buraya karışmıyorum da bu nereden çıktı diye düşünse insan tiksinir ya. Vallahi ya. Ki mide bence yine iyi bir organ. Yani mideden çıkmıyor. Böyle düşünün, daha başka yerlerden ha, nasıl alıyorlar? Mide mi? afyon gibi düşün ya. İzmir'e gidiyorsun. İzmir'de çıkış var yani illaki. Ağızda şey mi Ankara mı? Ağzı Ankara diye düşün. Ha, tamam şimdi oturdum. <gülüyor> şey mi olacak yani ...böyle bir tanıtıcı film hazırlansa... ...veya okullarda öğretmenler, çocuklar... ...mesela bize köfte için şöyle denmiş... ...bence Uğur Dündar falan buna el alsın... El alsın ortamlarda kokain getiriyorlar... ...yani hakikaten böyle poşetler... ...adam bunu karıştırıyor... ...ondan sonra o eliyle sana yemek yapıyor diyorlardı... ...şimdi ne diyecektin... ...adam affedersin kabahatini yapıyor... ...o... Bölgeden sonra sana kokainini çıkarıyor diye şey yapsın insan tiksinerek Ya okul müdürlerinin işi de zor ya. Bizim okul müdürümüzü hatırlıyorum ben. Turşu suyu içmeyin diye bağırırdı Şimdi okul müdürleri ne diyor acaba? Kokain çekmeyin, <gülüyor> kokain çekmeyin diye bağırıyor Bir de turşu suyu içmeyin açıklamasını yapardı. Oralarına buralarına sokan turşucu daha sonra turşu <gülüyor> suyunlar size şimdi elini sokup salatalık veriyor diye. Ya bazı adamlar ama şey diyor. Tavuk ne yiyor? Oha Aynı. Aynı sistem aynı sistem yani. Türkiye'de 2 milyon bitti. İyilsiz bitti var. değil mi şey? Kokain ne? Kokain, kokain, kokain, kokain tamamen sahi yöntemlerle ülkemize sokuluyor. Ve transfer kullanılmamış diye de açık açık söylüyorlarmış. Türkiye'de 2 milyon kekeme vatandaşımız var biliyorsunuz. Evet. Daha ucuz telefon görüşmesi yapılabilmesi için girişimde bulunuldu. Daha önce Çok de... güzel hareket yapmışlar vallahi. olan var biliyorsunuz. Kekeço olan yapmış olabilir. Ona öyle bir projesi vardı. Şimdi olan <gülüyor> projesi açıklandı. Da siz niye bir yorum yapmadınız? Ben onu anlamadım. bir <gülüyor> senin bir mal gibi kalmanı istemiyorum galiba. Kekec arkadaş oldun diye mi gündeme girdi? Yok arkadaş olmadı canım. Artık şey yapmıyorum. Kekec olan yani. neymi di senin arkadaşın? Evet yakın arkadaşım. Ne oldu bu abi? Bilni, bildiğimiz tek ünlü arkadaşın o değil mi? Benim mi? <gülüyor> hayır hepimizin. Ha bilmiyorum canım. Ee, Genim var daha yakın arkadaşları var. Kankisi var. Neydi senin Kankin adı ya? Soner Arıcı mı? Ya hayır canım Tayfası. Ha, ha, aynen, aynen aslına sevgiler Erol Evgim var benim Senin Erol Evgim var beni çok sık şey arar e, Halime hatrımı sorar Abi bir şeyin var bir Halit şeyin Akçetepe. var Hı -hı, Abi der bana <gülüyor> <gülüyor> Abi de bana <gülüyor> Şimdi 2 milyon kekeme vatandaşın daha ucuz Telefon görüşmesi yapılabilmesi için girişimlerde Bulunulmuş ee, Nereye ve kime ve bunun bana ne faydası var Meclise işte devlet bakanı Selma Ali'ye Kavaf e, tam Girişimde bulunması için Talep kar olunmuş öncelikle ee, ve önümüzdeki günlerde meclise gelecek bakalım ne olacak çünkü 3-4 kat daha fazla zaman harcıyor kekeme vatandaşlarımız telefonda konuşurken Yo, Biz ha, Burada mı konuşmuştuk yayında mı konuştuk mutfakta mı konuştuk hatırlamıyorum da insanın karşısında bir kekeme olduğu zaman şu anda kekeme mi deniyor? Yani yanlış bir ifade. Kekeme can. kekeme deniyor tabii ki. Kullanmayalım. Yok yok kekeme deniyor. Konuşma engelli falan filan Hayır, bir şey canım, yok değil mi? Allah kekeme. Allah Allah, yok, kekeme. Şimdi kekeme ile karşılaştığın zaman onun mesela çabaladığını fark edince söylemeye çalıştığı kelimeyi söylemek ayıp mıdır? Hani sen söyleyemedin ben anladım. söyleyeyim ki. Yok canım o söyleyemedi hani anladım o, o kelimeyi pas geç bir sonrakine geçelim. İşte o ayıp mıdır? Yoksa onu saygıdan sonuna kadar söylemesi Bence, mi bence söylemek söylemek ayıp değil ayıp olan kafa sallamak. Hı hı hı hı. hı, -hı, hı, -hı. diye yani böyle kafa sallamak kendileri karar verirler o hani o konuda. Çünkü bazen hani o tıkanma noktasına geliyor. Mesela kekeme dedin. hepsinde takılarak gelmiyor bir takım şeyleri söyleyebiliyor, Söylüyor, bir Söylüyor, noktada bir, bir daha da takılıyor. Onu anladığında şey olsun, hani onu pas geç, bir sonrakine geçelim, böylece hem bir akışkanlık hem bir de şey sağlamış şey olalım. Şey gibi düşün bir de ya, kekeme olmayan biri de bazen kelimeyi aklına getiremez de söylersin, hatırlatırsın, ha deyip geçer ya. Onun gibi, o ayıp Ama mı? Ama o işte başkasına ayıp değil de hani kekemenin acaba şey mi? Bu kadar böyle esprisi şakası yapılıyor falan filan. Ben Ali'nden biliyorum mesela. Bazen bir cümleye başlıyor. Bir kelimeyi unuttuğu için cümleyi başka türlü kurmaya çalışıyor falan. Hı. Ee, bazen kelimeyi hatırlayamıyor. Bazen e, nasıl söyleyeceğini unutuyor kelimeyi. Çekimini falan şaşırıyor. O zaman mesela giderek sinirlendiğini ben görüyorum. Ha sinirleniyor. Evet tabii canım söyleyemiyor diye. Ondan sonra o bağırmadan ben cümleyi anladığımı göstermem lazım. kekemeler o kadar öfkelenmiyordur belki Bizim ama. Biz kekeme şey dinleyici Kekeme Oktay var mı acaba? <gülüyor> kekeme dinleyicimizle hiç konuştuk mu biz? Vardır mı Hiç konuşmadık, konuşmadık değildi de mi? Da, e, ne derler? 2 milyonsa kesin vardır kekeme dinleyiciniz de vardır. Aslında bir gün bize bunları anlatsa kekemelerin sıkıntıları hiç düşünmediğimiz şeyler yani. Rastlamadığımız için şey yapadığımız için bir de dereceleri de var herhalde. Nasıl ya? tatlı kekemelik. Bu şey gibi en mi? 5 mesela şey, E1, E1'de 5, 6 hani şeyin derecesine e, göre. E, öyledir tabii canım. Yani <gülüyor> mesela dönemsel kekemelikler oluyor bazı çocuklarda. <gülüyor> yani mesela benim kuzenim hem Almanca hem Türkçe arasında gidip geldiği için böyle kelime başlarında kekemelik yaşıyordu falan. O geçiyordu da işte o bir derecesiydi. Kekemelik diye adını koyuyor doktorlar ona. Bazısında kalıcı oluyor. Bazısında şey oluyor konuşmak nasıl davranacağımızı bilelim yanlış yanlış şeyler yapmayalım. yani yakınında birileri varsa hani böyle kardeşidir vesaytir onlar daha hakimdirler konuya. Bir açıklama yapabilirler. Basın açıklamasına mı davet ediyorsunuz? Hayır mesela ne bileyim böyle bilgilenelim e, ya doğru aslında. Şey yapabilir dinleyicimiz Hı. veya kekemekse işte, sokakta karşılaşacağımız gibi. Ben nasıl normal bir e, konuşma problemi olmayan bir insan sonuna kadar dinliyorsa benim konuşmamı da sonuna kadar dinleyeceksin. Araya öyle girdikçe ben bozuyorum tamam biraz daha zorlanarak söylüyorum ama sen benim konuşmamı niye müdahale ediyorsun derse haklı değil mi adam? Haklı. Şey diyemezsin ama çok çok şey yapıyordum ben daha kolay söylüyorum falan diyerek sıyrılamazsın. Onu mi? ayıptır o zaman öyle bir şey olursa en önde ben giderim yani. Kim yani bir telefona bakar. Nerede iki elim kandı olsa atlar giderim ve gerekli cevabı verir söyler gelir. Teşekkür doğru. Arkadaşlar. Bence yapılması gereken de bu. Bir bir yere gidiliyor ama yapılması gereken <gülüyor> tam anlayamadım ama o tip bir şey doğru bence. Ben de aynen buna katılıyorum o zaman. Okta, bari sen de at da Tamam e işte dedim ben doğru diye zaten. Ha, tamam. E, o zaman güzel. Müdahale olur. edilmemesi gerekiyor. Sonucuna vardık değil mi? Müdahale ha. edilmemesi gerekiyor galiba. Ve <gülüyor> bu adam galiba diye bir gerekiyor. açıklama yapma. Bilmiyoruz ki kafamıza göre şey müdahale edilmesi gerekiyorsa yarın öbür gün kamyonlarla şey gitmemiz gerekiyor. Adam burada şey konuşmaya çalışıyor. Sen niye müdahale etmiyorsun diye onu da dövmemiz gerekiyor. Ee, Neyse, önümüzdeki sonuç, saat onunla... soralım o zaman bağlayalım bu konuyu ya. Böyle sarkıtmaya gerek yok. Ya, önümüzdeki saat soralım. Kekeme dinleyicimiz kesin vardır ben size söyleyeyim. <gülüyor> o da böyle açık açık yayında şey yapmış. Söyler tabii canım. Niye söylemesin? Ne olacak? Bilmiyorum. Yani bizim tabii ki telefonlarımız, hatlarımız açık. Her zaman var. açık. Her Veya zaman. Veya bize bir yazsınlar elektronik postaydı. Böyle böyle durumu. Evet durum elektronik posta bu. daha mazgı. Neyse mantıklı. sıkıntılar. Yani şimdi Herkes yayına çıktığı zaman heyecanlanıyor bir de hani kekeme dinleyeceğimiz heyecan falan filan böyle bir de bu kadar yıl bununla alay edilmiş. Biz çok rahat bir şekilde konuyu konuşuyorsak herhalde bunun hiç şakasını yapmadığımız içindir. Evet ya balık. O yüzden rahat rahat şey yapabiliriz de insan çekinir şey yapar ben telefonu çıkacağım şimdi telefonda kekelerim bunlar bana katır gibi gülerler falan diye düşünüyorsa arayamaz da modern sabahlar et radyo.com.tr'ye yazabilirler. Ama canım bizi zaten dinliyorsa katır gibi gülerler diye endişeliyorlar. Gülerler abi, abi, gülerler diyorlar. Ay, o zaman ben size uğurlayayım artık. Hadi Siz canım. De konuşacak tek bir kelimen bile kalmadı. Haberleri Doğru. alalım, ondan sonra bakalım duruma Günaydın, Günaydın, Günaydın, Günaydın, <Gülüyor> Günaydın, Günaydın. Radyo T'desiniz bunlar sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Serhat'ın istek şarkısıydı. REM. Shiny happy people Modern sabahlarda davetiyeler havalarda uçuşacak Cem Adrian konseri 25 Haziran Perşembe If performance oldu Gerçekleşecek bu konseri İki kişilik bir davetiyel sizi bekliyor Telefonumuz 210 30 30 Cem Adrian deyince Aklımızda Tek, tek bir ses oluyor Adryun sesi geliyor benim aklıma İşte bu yüzden biz de bu sabah size box filmlerini soruyoruz Ama bu box filmlerini sorarken hemen çizgimizi çekelim. Altı raki filmi bunun içinde değil. Altı raki filmi dışında box filmlerini soruyoruz. Telefonumuz 210 30 30 dün bir yerde oturduk. Yemek ne yiyorduk. Değil. Bir özel bir alışveriş merkezinin hemen alt katında çocuklara şey veren masa üstü DVD izleme imkanı veren yerde oturuyorduk. Duvardaki büyük televizyonda da Rakip 1 oynuyordu. Hadi canım. Gözüm haberi o filme gitti. Gerçekten de bir başyapıt. Çocuklara izletmiyorlar değil mi Raki'yi? Yani Çocuklar Raki'yi izlemiyorlar tabii. Evet. Onlar Tom J izliyorlar, Sünger Bob izliyorlar falan. Bu arada telefonlar gelmeye başladı. Üç, Üç, Üç teknolojisi. teknolojisi var. <gülüyor> günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Günaydın Aysun ben. Merhabalar Aysun Hanım. Hoş geldiniz. Nasılsınız şu anda? Ofisteyim. Ofisteyim. <gülüyor> Kadınlar boks filmi sevmez diye genel bir kanı var. Siz katılıyor musunuz ona? Evet katılıyorum. Kesinlikle. Ama sizin de gönlünüze hitap eden boks filmleri var herhalde. Evet. Milyon dolarlık bebek. Milyon dolarlık bebiş. Evet. <gülüyor> ben izledim o film çok mu acıktı? Yok be, o kadar acıktı yani, değil. Yani yani biraz, biraz. Kadın boksör olunca siz daha mı sempatik buluyorsunuz? Evet, Ama kesinlikle. kadına hiç yakışmıyor ya. En son Bence. en son en çok neyi sevdiniz o filmde? Kadın boksörü mü? O kadın cazımı yoksa? Öteki adam caz mı yazıyor? Adam biraz Dennis Clint Eastwood mu? <gülüyor> Clint Eastwood. <Öbür> Babanız <gülüyor> yaşında adam hiç mi utanmıyorsunuz yani sonra? <gülüyor> Hala ya? seviyorum. Ama öbür adam cazda torunuyla aşk yaşıyormuş ya Morgan Freeman? Ya olabilir mi? Gayet normal yani bence. Öp, öp, öp dedenin elinin diyerek. <gülüyor> Her şey olabilir. Kız mendile doymuş. Öbine el öp mendil al, el öp mendil al. Çok teşekkürler. <gülüyor> Yarın görüşmek üzere. Sevgiler. You're my dollar baby. Ne kadar güzel. Evet, hiç aklıma <gülüyor> aklımda olmayan bir film geldi sonunda. Gerçekten Vallahi. güzel başladık. Benim aklımda bir film var bakayım kim söyleyecek. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Merhaba efendim hoş geldiniz. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Ayşe ben. Ayşe hanım. Bir kadınlar da boksun hastasıymış bu arada. <gülüyor> Aykızde sporu ne iğrenç diyen diyen insanlar bugün bakıyorum en güzel boks filmleri şunlardır diye e, koleksiyonlarındaki en nadide eserleri söylüyorlar. Ayşe hanım ne işle uğraşıyorsunuz çok özür dilerim. E, Nimarın. Nimar, neredesiniz şu anda Ayşanım? Ofiste mi çalışıyorum? Yasak karton. mı ofiste radyo programlarında aramak? Vah yakalanınca evet. Yakala, Yakalanıncaye <gülüyor> kadar serbest. Evet. Pek hemen zor zorlukla e, düşünmeyin sizi. Çok sevdiğim bir film, ee, yani kadınlar boksunu sevmedim ama e, Sneaky herkeste sever herhalde. Sneaky, evet, Aa evet. doğru. Şey yani, değil mi? Orada illegal boks faaliyetleri. Evet. Bir de Brett çok eksik falan. Ya yani, mutlaka. Yani, yok falan haz etmiyoruz ama yakışıklı adam dövünce. Evet, seyredecek yani haline geliyor. Böyle yani bu tip erkeklerden hoşlanır mısınız Ayşe Hanım? Böyle sert yani. Yo, Kodumu izlemesi oturtan. İzlemesi güzel. İzlemesi Yok, güzel. Izlemesin izlemesin bir de aksa, aksanı mı güzel bir de onu mu sevdiniz? Evet evet kesinlikle. Hmm. Bir de sakalları var kirli sakalları onu da sevdiniz Aa, zaten mi? Zaten Brad Pitt'in en yakışıklı hali o bence. Yoksa hmm. bir şey benzemiyor yani. Düşük, do, düşük <gülüyor> donlu Brad Pitt yakalandı. Sakallı ve düşük donlu. Ben Brad Pitt'i öyle mi seviyorum diyorsun? <gülüyor> evet evet şapkası falan da çok güzel. Tüyene falan Ben güzel erkeğin yani. düşük donlu Kirli sakallı, sakallı ve şapkalısını severim diyorsunuz yani Ayşe Hanım. Sinemada. Sinemada. Gerçek hayatta ne tip bir beğeniniz evet. var? Sinemada işte sinema dediği gerçek hayat ya yanına otursa demek ki öyle bir adam hemen Ayşe Hanım şey yapacak. <gülüyor> e, i̇yi günler ben sinemada sizden çok hoşlanıyorum diyerek. Korkabilirim ama. <gülüyor> ne tip bir erkek hoşlanırsınız Ayşe Hanım? Fark etmiyor, yani. fark etmiyor mu? Ayşe Hanım böyle açıklamalar yapmaya sağda solda. <gülüyor> hani biz samimi bir radyo programı neticede ama. Erkek fark ya etmez, etmez yani. Şimdi telefonda ediyorum. Biraz zor konuşuyorum Kendi tarzının iyi temsilcilerine kapım açık açıklıyorsunuz? <gülüyor> ne tarz olursa evet, iyi insanlar, olsun. İyi insanlar. İyi insan. İyi Böyle <gülüyor> bir şey kalmadı aşk olsun Arkadaşlar. Ayşe Hakikaten Snatch'teki Brad Pitt'in ismini hatırlıyor musunuz? Ben hatırlamıyorum. Neydi ya? Sizin işte oynadığı A, karakteri, Jipsy diye geçiyordu bütün film boyunca da. Onu görseniz mesela, aynısı. Aynı, aynı yani Brad Pitt ama Brad Pitt değilmiş de Brad. Ben uzak dururum yani. Gitmez misiniz yanına? Yok canım adam kokuyordur zaten. Kokuyor mu? Ya ya film, terli terli seyretmesini biliyorsunuz ama. Filmde güzel diyor yani, aşırı <gülüyor> şey güzel. Filmde güzel. Ama bir de duş alsa, ni diyorsunuz? Salında güzel. Peki efendim, çok <gülüyor> teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Vay be Ayşe Hanım da yani. Bak işte araştırmalar da böyle yapılıyor. Evlenilecek adam, evlenilecek adam diye sonuç çıkarabiliriz. Çok rahat. Ama böyle de olmuyor ki. Günaydın oh. efendim. Günaydın. Kimle ha? görüşüyoruz? Rasim ben. Yas Yasin mi, Rasim mi? Rasim. Rasim Rayleigh. mi? Evet. Neredesiniz şu anda Rasim Bey? Ben şu an etikliyim, trafikteyim. Yaptığınız mı hiç hayatınızda box? Efendim yok yapmadım. <gülüyor> Yapmak ister misiniz? Ege'yle <gülüyor> ağzını burnunu ha Tekrar netleştirelim. Niye güldü, Marat... niye güldünüz öyle Rasim Bey? Boks yaptınız. Yok ya yaptığınız... yani bilmiyorum. Başkasına yumruk yemek herhalde hoş bir spor olmazsa gerek. Ama başkasına yumruk atmak <gülüyor> ne kadar hoş. <gülüyor> Bunu yapmak için yumruk yemek zorunda değiliz Öyle de bir olay var. Şimdi boks yaptığımız zaman karşılıklı böyle <gülüyor> yumruk yeme şansınız da var, atma şansınız da var. Ki, bence herhalde bir ortalama bir boksörün yediği yumruk attığı yumruktan fazladır. Muhtemelen antrenmanları da katarsak zaten dediğimiz doğru herhalde. <gülüyor> <gülüyor> evet, Abuk Araştırmalar merkezimizde bugün e, ortalama bir boksörün boksör, boksör yumrukların yedi yumruklardan az olduğuna kanaat getirdik. Boksör dinleyicimiz varsa bizi bir arasın, şey yapsın yani. Bizi değil, arasın. Değil en kötüsünden gelsin, bir ağzımızı burnumuzu kırsın yani. Mesela şimdi ben Mike Tyson'ı düşünüyorum da, <gülüyor> evet. son dönemde ben hep şeyi duyuyorum işte. Bir yumrukta maç bitiyor. Evet. 10. saniyede daha millet oturmadan. Demek ki bu adam maç başına bir yumruk atıyor. İki tane yiyorsa ha bire zarar yazıyor yani üst tarafta. Tabi milyon evet. dolarları kazanırken zarar yazıyor aslında. Cepten gidiyor, hep cepten gidiyor. Hemen alalım sizin cevabınızı Rasim Bey. Benim canım Sindirellaman. Sindirellaman. Aa evet. evet doğru. Eski zamanda geçen o evet, şey. Filmini... Russell Kroll. Russell Kroll. Evet. Rasul Krum. Rasul Krum. Mendesinin gurulladığı film. Evet. Belki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. İyi günler, sağlıcaklar. Hiç ummadığımız filmler geliyor arkadaşlar. He. Ah hepsini seyrettim bunları. Hepsini ni seyrettim. <gülüyor> Şu ana kadar seyretmenin bir film bile yok Bahsedilen filmlerin hepsini seyreden adam yakalandı Günaydın efendim Günaydın Kimle görüşüyoruz? Benim ismim Gökhalp Gökhalp Bey siz yaptınız mı boks? Ee, küçükken e, abimle veya babamla böyle numaradan yapardık daha hiç normal profesyonel yapmadım Ya profesyonel dediniz zaten hani ne bileyim bir yerde de denk gelmedi mi böyle? Yok hayır <gülüyor> Evde falan böyle hani kum torbası olsa hoşunuza gider mi? Yok e, normalde kum torbası ben oluyordum ya küçük ee, olduğum için Abiyle kaç yaş var orada? 3.5 3.5 yaş böyle onu hani numaradan dediğiniz nokta hep bir adım öteye taşınıp abinize size sinir olduğu bir dönemde gerçeği dönüştü mü? <gülüyor> Yok zannetmiyorum <gülüyor> ee, Çok no, vurdulu no. kırdulu bir aile değilsin zannediyorum Yok mesela. hayır normal Ne kadar güzel Peki efendim, hangi film var aklınızda? E Robert De Niro'nun oynadığı Kızgın Boğa adlı bir Allah. film vardı. Yani. Rageing Bull. Evet, siyah e, beyaz. Çok güzel bir o film. Oynadım. Ben birkaç defa rastladım da bir adamın gerçek hayatı neydi o? Rocky e Marciano'nun gerçek hayatı mı? Efendim? Rocky Marciano'nun ne İşte bir... Rocky, Rocky şeyi olan, gerçek bir idoli olan Rocky'den, gerçek adamdan bahsediyorum. O adamın değil mi? gerçek hayatı değil mi o? Evet, bir gerçek e, gerçek Bosnian sorun hayatını anlatıyor da şimdi tam hatırlayamadım ismini. Sıkıcı mı film güzel mi? No, çok güzel, e, çok güzel izlemediyseniz tavsiye ediyorum. Robert De gerçekten güzel bir e, aktörlük örneği sergiliyor. Ben izledim maalesef. Ben izledim <gülüyor> maalesef. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim kolay gelsin. İyi oturun görüşürüz. Size. <gülüyor> Ve bir film daha alalım ondan sonra reklamlarla coşalım sevgili dinleyiciler Boks filmlerini soruyoruz. Cem Adrian konser davetiyelerini veriyoruz. Bir taraftan da ne diye bağırıyoruz? Adrian! Bo Adrian! <gülüyor> evet efendim. Boks filmlerinin unutulmaz yönetmeni diye bir film vardı. Çok ben güzeldi o ya. Ne kadar Ve güzeldi. boksörleri fısıldayan adam vardı. Evet, <gülüyor> o yan tarafta koyu. <gülüyor> Bak şu boksöre diye bir film söyletmiştim. Ben. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Onur. Onur Bey çok nezih bir ortamdan alıyorsunuz galiba. Çıt çıkmıyor. Arabanın, arabanın içindeyim. Araba kalite galiba. Hiç ses gelmiyor i̇ş, yani. İş, iş yerinin otoparkındayım. Hmm. Daha doğrusu iş yeri demek, yanlış olur. İş Hacet yeri üniversitesi. Hangi üniversitesi? Hacettepe. Hacettepe. Hangi bölümdesiniz? İktisat bölümündeyim İktisat bölümü. araştırma göre. Ege'cim araştırma şu Hacettepe görelim. şarkısıyla bitirelim bu saati o zaman <gülüyor> madem öyle. Ama Hacettepe tıp şarkısı benimki. Hacettepe tıp şarkısı. Bizim bir Hacettepe sizin tıp mı yoksa normal mi? Yok. İktisat bölümü. İktisat, İktisat mı? İktisada İktisat da bir şey, şey yapmam Normalmiş yani onu anladım. Yani Sorduğun <gülüyor> sorudan onu anladık. Peki efendim hangi film var aklınızda? Ali. Ali? Aa, Ali. Ali. Şey. Evet. Neydi, Sevgili Muhammed Mert. Ile. Hayır Bil Muhammed. Simit. Kim oynuyordu peki? Söyleyin Bil çabuk. oynuyordu? Ama siz söylemeyecektiniz bu iki delikanlı söyleyecekti neyse. Badon, <gülüyor> Onu bilmeye ne var ya? O kadar onur aramış bir deyaz. Bu niye söyleyeceğiz? Ben son iki dakikasını seyretmedim galiba. Nasıl bitiyor fi? Valla ben izlemedim. Ha, i̇zlemediniz? <gülüyor> Yok hayır. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim iyi günler. Boksör ve karısı diye bir dedektif filmi vardı. <gülüyor> Musun? Sonu. Çok güzel. Ben bir boksör ve keş diye bir film <gülüyor> seçmiştim. <gülüyor> ben de problem boksör diye bir şey seçtim. Çok eğlencelidir. <gülüyor> <ediniz. gülüyor> boksör tek başına diye bir film vardı. O da güzel. O da, <gülüyor> devamı çekildi sonra. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi. Çim çim çim çim çim çim. Gerçekten radyonuzun sesini kısmazsanız eski gazino filmleri gibi olacak. <gülüyor> evet. Hayırlı tez. E, teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? Aslı Hakciğer. Kim? Sebahat Ceylan. Sebahat Ceylan. Sebahat Ceylan. Evet. Siz millet fikri değilsiniz değil mi? O geldi zaten. Evet. Evet. Sebahat Ceylan daha çok tam bir sanatçı ismi. Ve huzurlarınızda Sebahat Ceylanı. Ceylan, ceylan, ceylan. Ceylan, ceylan, ceylan. Ceylan, ceylan. Evet. Ben izindeydim uzun bir süredir. İşe yeni başladım ve sizi tekrar dinlemeye başladım. Hayırdır ne bu uzun uzun izinler? <gülüyor> Hamilelik izni. Ben bebeğim aa, oldu. Aa. Ben tebrikler. biliyorum canım. Ben biliyorum. Ne oldu bebeğiniz erkek kız? Erkek. Adını ne koydunuz Sabah Atan'a? Kutay. Kutay koydunuz valla. Keşke Roger evet. koysaydınız. Güzel Keşke bir erkek. Roger. Roger. <gülüyor> çok güzel. Valla çocuk çok güzel. Küçükken de benim adım Roger. Keyfim gıcır gıcır. Kafamı vursam acır. Keşke <gülüyor> doğumdan önce görüşseydik. Ya. Suda mı doğum yaptınız hanımefendi. Bence iyi olmuş doğumdan önce görüşmeyi <gülüyor> Sabah Atan'a. Bir de rap söyleyecekseniz havuç koysanız. Benim adım havuç. <gülüyor> nasıl doğa Havalı havalı havalı, havalı, havalı, havalı, havuç kafalı. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> e, kızıl değil ama çocuğum kapkara. Hacır ama. da değil zaten. <gülüyor> <gülüyor> <Bu arada bakarsın. gülüyor> Rahat olun yani. Kara kararacır dediğin zaman ama böyle o da şey yapar. Kara geliyor. E, kara koyduktan sonra isminin başına Kutay'a da koy. Kara Kutay. Bak. <gülüyor> Kara kucak tipi bir şey işte. Kara Kutay çok havalıymış ya. <gülüyor> Abi canım çok havalı. Kara Kutay Tunca. Ben mekan sahibi olsam hakikaten düzenli olarak 1-2 milyar haraç verdim Kara Kutay geliyor deyince. Şu anda ne ha, kadarlık? İkimin üstüne hemen ekletelim o zaman. Şu anda kaç, ne, kaç aylık sabahatın? 5 aylık. 5 aylık. Evet. Kara Kutay olma zamanı gelmişti <gülüyor> <de> geçiyor bile. <gülüyor> bir Yarın bir gün kahramanlık gösterecektir. Biber onu elinin tavsiyeyle yitir. Abisine gösteriyor şimdilik. Hadi ya abisi kaç yaşında? iki buçuk yaşında. Kıskançlık yani... başladı mı sabahtanın evde? Evet küçük olan kıskanıyor bebek olan. Bebek kıskanıyor. Beş, beş <gülüyor> aylık çocuk neyini kıskanacak yapmayın etmeyin. Yok yok şimdi kutlayın abisi dinliyorsa diye sabahtanın büyük ihtimalle diyor. Vallahi var ya okta tam ebeveyn ruhundan ya. anlıyorsun. <gülüyor> Kutay, kutay abisiyle abisinin diye konuşuyormuş. Abisi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Direkt abisinin üstüne atlıyor saçlarını çekiyor. He. Peki Sabahat Hanım cevap alalım hemen sizler. Tabii milyon ıı, dolarlık bebek. Milyon, milyon dolar bebek. bebiş söylenmişti ama Onu sizin olsun. hatırınıza kutay kara kutayın kutay kutay. hatırına ben söylenmedi kabul ederim. Milyon dolar Aa. kutay diye şey yapıyoruz o zaman. Tamam. Kaderi <gülüyor> benzemesin çocuğun. Kara kutayın abisinin de adını <gülüyor> alalım bari ya dinliyorsa. <gülüyor> Kayra. Kayra. Kara Kayra. Evet. Hayır, Karakayra. sarıla sarı Kayra ile Kara Kutay. Kesinlikle sarı <gülüyor> Kayra <gülüyor> ile <gülüyor> Kara Peki efendim. Tamam, süper. Şahane bir aile Size hiç <gülüyor> kimse dokunamaz. Size çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim güle güle. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Cem Edrin Kosar davetiyesi veriyoruz. Telefonumuz 210 30 30 boks filmleri soruyoruz. Günaydın.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 ben otu şimdi. Otu deseniz. Uh -huh. e, ne güzel takılıyorsunuz. He takılıyorum. Staja gidiyorum işim var. Nereye gidiyorsunuz? Staja gidiyorum. Anlamıyoruz onu hiçbir hiç. Gidiyor. Staj. Derse gidiyorsunuz. Ne dersi bu saatte? Staj. staj. Ha, staja gidiyorsunuz. Peki efendim kolay gelsin. Evet. Tam yaşlı ben. durumuna düştük karşınızda. Ha? staja staj. gidiyor. Baştan ha. desene Ruhşen. Evet. Peki Ruhşen evet. bey hemen cevabını alalım. Aa, şey diyeceğim ablamın bahsettiğim şey vardı şampiyon diye. Onu tabi Yo tabii Allah çok ileriden demediydim bu. Bilmiyorum bizden bunu izleyip ağlarmış. Hemen Kemalettin çocuğu falan herhalde. Ağlatan <gülüyor> film tabii. Ağlatan ama film. Ama hakikaten ağlatandı. O küçük Öyle çocuk. Şampiyon. Doğru doğru şampiyon Se senaryosu da Kemalettin evet. Tuğcu'dan uyarlama diyebiliyorum ben. <gülüyor> Ve şey oynuyordu. Ee, neydi o adamın adı Şemsin Şemsin Inka ya Üvey şampiyon. <gülüyor> üvey, üvey şampiyon. Çok öyle. teşekkürler efendim. Görüşmek <gülüyor> üzere. İyi günler. Hoşçakalın. Bundan sonra modern sabahları herkes Cilloc gibi trashin olup gelsin. Sebep? Yayında sakal kaşıma sesi okudu. <gülüyor> <gülüyor> Kaş bakayım Bir de ben... Geliyor mu hakikaten? Vallahi Oho geliyor. Benim şu anda geliyor. kulaklarımda tam Giliyor. haşır haşır ses var. Özür dileriz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Koray Tunçel. Koray Bey eski boksörlerdensiniz anladığımız kadarıyla. Dayak yemişliğim vardır ama boksör değilim yani. Ha öyle serbest. Boksör var. olsaydınız Ay, zaten var, dayak yemiş. <gülüyor> <gülüyor> Peki Koray Bey neredesiniz şu anda? Ya şu an Eskişehir yolundayım. Eve işe doğru gitmeye çalışıyorum. Her an vazgeçebilirim. <gülüyor> evet. Ankara'dan mı kaçmaya çalışıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Yok tam tersi Ankara'nın göbeğine gidiyorum. Kızılay'a doğru gidiyorum. Ha, bu tarafa bu tarafa doğru. Ha, ha, gitmeye çalışıyorum öyle ne yol Ne iş yapıyorsunuz kalabildi. Koray Bey? Ben dış ee, ticaret müsteşarında çalışıyorum. Valla saat 9.42 bu saatte işe rahat rahat evet, gidiyorsanız dış evet, ticaret sonra... müsteşarı mısınız? Ama Allah'tan, şey... <gülüyor> Allah'tan haberleri var yoksa hoş olmazdı gerçekten. Hmm. Evet. Yani haberimiz vardı öyle radyoları araya araya diye düşünmemiştik biz Koray bildiğinde gülüyorum. Peki hemen o... cevabınızı alalım Ya şimdi çok ünlü bir film değil aslında da 1980'lerde Madonna'nın Samantha'nin yaptığı Crazy For You diye bir film var. Boxster konusu. Doğru. Ee, öyle. Ama onu bakma geldi. Yani. Nasıl film o hiç duymamıştık ya. Gerçekten. Vallahi bence çok kilitli bir film. Ee, şarkısı da güzel hiçbir şey güzel değil zaten de öyle. Yani bana kazandırır sanıyorum. O anda. şey değil miydi bu şarkısa? Like a Virgin. <gülüyor> like a Virgin diye diye ye vuruyor <gülüyor> çok teşekkür ederiz. Görüşmek oh. üzere. Güzel. İyi günler. Oo, oh, arabada. Arabada. o oh. arabada direleri var. Servis servismiş meğerse ya. <gülüyor> Koray servismiş. Müsteşarlığa gidiyormuş. 3-5 kişi topluyormuş gidiyormuş biz işte. Sevaptır be. Tabii canım iyi kalpliyleğinden. Kalpli Günaydın efendim. Günaydın. Kimle Aynen. görüşüyoruz hanımefendi? Merhaba Gökçen benim adım. Gökçen neredesin şu an? Ben anda iş yerindeyim ve bana sadece dediler ki bu telefonu al açan olduğu zaman şampiyon de ve bileti kazan dediler. Şehrinizde <gülüyor> biraz kikirik arkadaşlar var galiba. Ay evet ya soruyu filan da duymadım ben sadece telefonu verdim. Hanımefendi böyle elinize her tutuşturulan telefonu şunu dediğince <gülüyor> siz demeyin. Soruyu, soruyu, hani soruyu hiç... yabancı değiliz. İyiliyorum ben buradaki arkadaşlar, da o yüzden yani. Tebrik ediyoruz. Beşiktaş bu sene ne oldu diye sormuştuk. Beşiktaş bu sene şampiyon, şampiyon oldu. Şampiyon oldu değil <gülüyor> mi? Tebrik ediyoruz. <gülüyor> Teşekkür ederim. <Kadın> Biraz kolay <gülüyor> bir soru değil mi ama siz, sizce? Hiç aklınıza öyle bir şey gelmedi mi? <gülüyor> Yok ya ben böyle film adı filan soruyorsunuzdur herhalde dedim. <gülüyor> doğru doğru ha, film, film adı. Tabii <gülüyor> <gülüyor> film adı sorun. Ha film adıymış <gülüyor> ya. O da iyi oldu. Kaç Gördünün. kişi var size destek olan şu anda? Maaçan'da yanında bir arkadaşım var. Hı -hı. Çamay var. Hatta Hatta o daha önce sizinle de konuşmuştu yani. Çamay mı? Evet. Çamay hiç unutmayız. <gülüyor> Unutmazsınız çünkü şey demiştiniz. Hatta o zaman ben de, de, <gülüyor> ben de dinliyordum. Tamay mı? Tamay, Taran, Çamay'ı falan demiştiniz. Orada ben de bayağı... Ne bir pis adamlarız biz ya. <gülüyor> Ay isim sizi, evet yani koparttınız bizi yani o zaman. Kaç erkek, kaç kızsınız şu anda? Valla şu an hiç erkek yok. Ay çok üzüldük ama şimdi yani. Ay siz varsınız. Kaç kişi... <gülüyor> <gülüyor> Aramızda iyi ki radyo varmış. Vallahi Gökçe Hanım siz de telefonu size vermelerinde bir şey varmış. Ne tip bir ofiste çalışıyorsunuz siz Gökçe e? Hanım? biz e, ciddi bir devlet kurumunda çalışıyoruz yani. Gördük ciddiyetin 9.5'ten müsteşarlar yollardan. Efendim. Tarafta. Bir tarafta bir taraftan da arkadaşım ben de duyacağım diyor. Telefonu paylaşmak zorundayım. <gülüyor> <gülüyor> Her şey paylaşıldıkça güzel değil mi? Paylaşıldıkça artıyor. <gülüyor> paylaşıldıkça değer kazanıyor. Evet. O zaman hemen bir başka bir film bulun çünkü şampiyon söylendi. Gerçekten, <gülüyor> Gerçekten mi? Gerçekten tabii. Rocky Graziano dediler <gülüyor> odadan. Rocky Graziano. Onun hayatı oldu mu? O da söylendi. O da söylendi. Kızgın, Kızgın boğa. boğa. O da söylen. başka Hayır Hayır Kızgın boğa. Hayır söyler mi? Söylenmez. Kızgın boğa işte. <gülüyor> Siz bir kere arkadaşım arabayı park ettiğinde reklama girmişsiniz. Ha. Allah yani onu e söyleyin, e onu, e <gülüyor> onu söyleyin o zaman tamam. Neyi söylüyorum? Onu işte arabayı park, et <gülüyor> park ettiğinde reklama girmiştiniz tamam. oldu mu? Oldu değişik o. bir cevap olarak aldık. Çok teşekkürler efendim görüşmek üzere. Rica ederim hoşça <gülüyor> Ne diyor? <gülüyor> Senden hoşlanıyormuş. O da sana karşı boş değilmiş. <gülüyor> ne diyor ne demek ya? <gülüyor> Üç kişiyiz bir kere. Hangisi? <gülüyor> <gülüyor> ne yiyor? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Ee, ben Şebnem. Şebnem Hanım. Sizin bir boks asası yandısınız? hanımefendi daha. Evet. Sizin arkadaşınız yok mu yanınızda İyi yok, hayır. Ben ofiste yalnız başına çalışan bir elemanım var. Devlette <gülüyor> çalışacaksınız. Orada çok rahat. <gülüyor> her şey. Siz ne işle uğraşıyorsunuz? Ben de mimarım. Mimarsınız. Mimarların tercih ettiği program mıyız biz ya? Öyle başka dinleyen mimar arkadaşınız var mı? Bilemiyorum, yok şu an bu ofiste yok en azından. <gülüyor> bu ofiste zaten sizden başka kimse yok Şebnem Hanım, kendiniz de çalışırsınız var, başkası var. Özel sektör böyle işte faiz. Hepkin arkadaşlarınızı <gülüyor> işten mi çıkardılar Şebnem Hanım? Ee, yok, kendi tercihleriyle farklı yerlere de gidenler oldu. Anladım kanalı, siz kovdurdunuz Öyle bir öyle bir hava oldu. <gülüyor> yok hayır. Yok abi. değil, değil mi? Tamam. Sizi, sizden başka biz dinleyen yok mu ofiste ya? Ofiste tek ben varım. Fiste kimse var aşağı zaten? Belki efendim. O zaman hemen cevabınızı alalım. Ee, benim iki tane cevabım var ama söylenen oldu mu açıkçası çok emin değilim. Bakayım. Birisi Hı. Will Smith'in Ali'si. Söylendi. Ali söylendi. Tamam. O zaman bu herhalde söylenmemiştir. Sonra Elie Jackson'ın Acı Şerit'ten oynadığı Resurrecting the Champ diye bir film. Evet. Türkçesini açıkçası aradım bulamadım. Anladım. Bir bir Şampiyonlu... boxsörün dilitmek. Ha, öyle, evet. Öyle bir şeydi. Nasıl? Şey, yeni film mi? Yeni film. 2000, 2008 olması lazım. 2008 sonu falan. Ben geçen gün gördüm galiba. Böyle bir komedi filmi falan gibi bir şey Bunlar boks ee, menajeri falan böyle yok, videolar. Hayır. Bu bir tane. Caşart mı söylüyorum? Spor haberleri yapan gazetede çalışan bir insan. Hı -hı. Ee, bir tane yaşlı bir boksör sokakta karşısına çıkıyor. Fakat <gülüyor> e, spoiler şimdi devamını anlatırsam da. Neyse, eski bir boksörün hayatını haber yapıyor. Ya güzel mi filmi izledi izlediniz siz, değil mi? Güzel i̇zledim, mi? Film? İzledim, izledim. Sener değil. Yani, yani al <gülüyor> alalım mı internetten DVD'sini? Eee di satın almayın bence. Aa satın alma o mal. O daha evet. kadar DC o kadar değmez. Bir arkadaşınız <gülüyor> seyretsin anlatsın diyorsunuz. Daha sen mi oğlum? efendim çok kiralayın, teşekkürler. Kira kiralayın en güzeli. İyi günler diliyor size görüşmek üzere. İyi günler. Cemal'in şey diyor muzdur şu anda ya. Ne alakası var ya? bana davetiye ve boks filmi soruları. Saçma yani tamam ama halbuki Cem Azeri şunu bilse. Adieu. Adios. Evet, biliyordur evet. büyük ihtimalle de öyle demez zaten. Di dokta sesi var gibi. Öyle demen lazım faiz. Ama ben 5-6 oktavı yeter diyorum. Bir buran çakar. Merhaba. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Arabadaki diğer kişi bu dış ticaret danışmanlığı. Oo, diyor. ne <gülüyor> güzel takılıyorsunuz. Biz gördük vallahi başka bir devlet <gülüyor> dairesinde. Çok kültürlü bir arabayız biz. İsminiz böyle. ne efendim <gülüyor> sizin? Çağla. Çağla. Çağla Hanım. Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk inşallah. Bugün e, işe gecikmeniz evet, neleri aksatmıştır? Mesela şimdi diyelim adam. değilim. Ben çalışmayan adam, tarafım. Ha, siz Nasıl? çalışmıyorsunuz ama niye gidiyorsunuz o zaman? O tarafta... Yani destek işin... oluyorum. Hani bir şey yersi, dayak falan yerse diye orada hmm. destek olmak için. Çocuğun dersleri yetişmedi diye şey yapıyorum. Evet yapıyordum. aynen öyle. Peki, Kurmayın adam, falan diye böyle. Dinliyoruz sizi. Ya iki tane cevabım var. Bir tanesi galiba Cinderella'ın olması lazım ama söylendi mi bilmiyorum. Söylendi. söylendi. Ya, o zaman ucuz roman. Ucuz roman mı? Ucuz roman tabii doğru yani niye aklımıza gelmedi? Tamam. Bruce Willis filmi. Orada o, mı? oldu? <gülüyor> tamam mı? Şu anda kazandınız. Şu anda kazandınız <gülüyor> hemen arabayı sağ çekin helikopterimiz hediyenizi getirmek için bulacak sizi Ya çok teşekkür tamam, ederim. sağ olun Te Tebrik <gülüyor> ediyoruz helikopterimiz bulmazsa siz yine kazandığınıza inan Tamam teşekkürler tamam. Olmadı, radyo oturu, olmadı müsteşarlığa göndeririz Müsteşarlığa şey, yanan adam göndeririz Ama müsteşarlığa gitmiyor ki Çağla Çağla nereye gidiyorsun ne, Ben söylemedim. de oraya gidiyorum ha, Siz oraya de mi oraya gidiyorsunuz. Siz her gün beraber mi gidiyorsunuz Koray Bey ile Yok ben destek oluyorum dedim. Koray gibi. Bey ile yakınlık ademim. dereceniz Çağla Hanım. Arkadaşlar. Abim olur kendinize. Abim değil mi? O Abi kardeş Oğluyla müsteşarlığı kapatmışlar. Giden... O. Oğluyla okula giden anneler gibi ben de destek olurum. 7 sene oldu işe başlayalım. Hmm. Her ha. gün birlikte gidiyoruz. Annesi şey diyormuş kızım sen bu adamı şey yapma bu gene halı sahaya gidecek falan değil? anneye rapor veriyormuş Çağla Hanım. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Abi olunca öyle bir <Gülüyor> Poğaça moğaça almasına gerek yok değil mi? Aynı iş yerine bırakıyor beni, yol paramdan kurtarıyor beni abi o, falan filan. Zaten Koray maaşı alıyormuş, veriyormuş ha. şu Çağla'ya. Çağla işte bunun harçlığını veriyor, gündük 5 lira falan ha, veriyor. Şeyi Çağla mı yapıyor para <gülüyor> şeyini? Yani bu, Koray çünkü. Yeme biraz. yemek çıkmıyor mu size? Çünkü o zaman tamam daha niye fazla harçlık istiyorsun demiş. Gitmiyor ya, gitmiyor. Arkadaşlarla öğlenin gazoz içeceğiz. Anne gibi korkarmış çağlan mı ki ben de korktum konuşurken chatimle. Günaydın efendim. Günaydın. Beyefendi ilk defa tanktan arayan dinleyicimiz oldu bize. Pardon. Pardon. Şu anda bir arabanın üstünde kaçak yolcu musunuz? Çok kültürlü ortam. <gülüyor> e, pencereleri kapattım. Şimdi. Evet. evet. Şimdi nasılsınız? Birkaç tane araba gene kaçtı galiba. Için. <gülüyor> yok yok. Neredesiniz hangi yoldasınız şu anda? Şu anda İstanbul yolundayım. İstanbul yolunda. Uçakla mı gidiyorsunuz? Hayır arabaya gidiyoruz. Peki iyi olacaklar. Kimle görüşüyoruz? Ee, Ayhan. Ayhan Bey hemen cevabınızı alalım. Çok zor çünkü konuşmak. Başka zaman uzun uzun konuşuyoruz. Milyon dolarlık demek sözlerdi mi acaba? Milyon dolarlık iş. Bir kez daha yazalım istemize. Yazalım çünkü bu İstanbul yolundan kaç kişi arıyor ki bizi? Hakikaten 40 yılda bir 40 yılda geldi. bir Ayhan Bey aradı yani. Sağ olun Ayhan Bey. Evet. İşinizde gücünüzde başarılar kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ederim. Ayanbin Ayanbin arabada kışlık lastikler var herhalde değiştiriyor. Çok ses yapıyor. Çok ses yapıyor ya. Onu bir geçmesi lazım abi. ki. Ne kadar zararlı? Lastikleri de yer. Kabak lastik. <gülüyor> Sorun çıkarır diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Beğendiğiniz espiri mi galiba efendim? Başka evet, bir şey mi? Başka bir şey mi gidiyordunuz yoksa? Ee, yok hayır size güldüm. Yalnız mısınız şu an? Ee, yok hayır. Az önce arayan arkadaşım da var yanımda. Siz aranızda gülüyordunuz canım atmayın. <gülüyor> Belli başka espriye gülüyorsunuz. Yok hayır kesinlikle onu üstü yok siz, ben size gülüyordum. Siz şampiyon dedirten kişi misiniz? <gülüyor> evet benim. Aynı Sizden zamanda mı? ne diyorlar ne diyor di diyen kişisiniz. <gülüyor> evet. Çamay yanımla görüşüyoruz. Evet, çamayla görüşüyoruz. Bak, çamayınız. Ya bir şey söyleyeceğim. Yani, kazanmak için aramıyorum. Sadece hırslı yaptım. Bunu söylemem lazım. Hı hı. Ee, şey içinde. Raki bir şey söylediniz. Um, Raki. Marciu falan. Evet, evet. Ama benim söylediğim Raki Graziano. Hı. Paul Newman'ın oynadığı Sambalier After diye bir film vardı. Aa, <gülüyor> bu da bize kapak olsun diye bir mesaj veriyor. Aynen <gülüyor> <gülüyor> aynen. Ni diyor Abi siz o filmi mutlaka izlemişsinizdir yani mutlaka tabi <gülüyor> benim bütün A'dan Z'ye Paul Newman hepsini izlemiş olması lazım hepsini izleyen adam olarak Paul şöyle bir gözden geçiyorum bu Paul sarı olan değil mi sarı kıvırcık <gülüyor> e, Evet. Kıvırcık tamam senin. işte o tamam sarı pol, sarı pol derler ya <gülüyor> sarı pol <gülüyor> Peki efendim Peki, teşekkür ederim. siz hangi dairede çalışıyorsunuz hangi kurumda çalışıyorsun? Bizim size işimiz düşme durumu var. Bir saat Aa. sırada bekleyeceğiz. İçeride gülüyorlar ama hala bize bakmadılar falan. İşiniz düşmeyebilir ama e, yolun iki karşı tarafını paylaşıyoruz diyebildim. Bir dakika yolun karşı iki kadar dinleyeceğe bak bak bak. Yani. Ayakkabıcı da çalışıyor. Ayakkabıcı. O karşıda tam a, abinin karşısında ayakkabı var ya bir tane. Ha. Oradan orada mı? Ama Davut diye gelmeden. Daha ot diye geldi sani. Daha aşağı taraflar. Evet. Zengin mi orası? Çok ciddi bir devlet kurumu. <gülüyor> kurumu Zengin de bir devlet kurumu anladığımız <gülüyor> evet, <öyle> kadarıyla. Belki <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> efendim çok güzelmiş kurumunuz hayırlı olsun. Ondan herkesin <gülüyor> keyfi yerinde ya Ay ah oh, hay para işindeyiz diyoruz ay yol gitir şunları biraz daha. Yok para <gülüyor> yüzünden değil sizin sayenizde gülüyoruz beni şeyi. Bedep Paul Newman sayesinde. Tabii ki Paul Newman'ı da burada anmadan etmeyelim. Peki, Peki Robert Redford mu Paul Newman mı? Paul Newman. Teşekkür Peki ediniz. Paul Newman mı? <gülüyor> e, Tom Cruise mu? Tom, yok Tom Cruise değil. Sarı e, bebelerden gitmemiz lazım. Yani sarı bebelerden gideceğiz. Brett Pitt mi Paul Newman da ama Paul Newman'ın gençti yılları. Paul Newman. Peki. Hmm, ee, Paul o zaman, Newman. o zaman dur hmm, kim olabilir ya? Sarı e, şey, bebelerden. Jude Law mı? Paul Newman. Mı? <gülüyor> kim? Jude Law. Jude Law. <gülüyor> ne oldu? <gülüyor> ne oldu? Paul Newman'ın ağzını yumurta kokulu fark ettiniz değil mi? Neydi o filmin adı ya? Ay evet çok güzel bir filmdi o. Yumurta yumurta. Cool, cool Hand, cool hand, hand, hand Luke. Doğru. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar size. Hoşçakalın. Yumurta kokulu adam değil. Şey, 50 yumurta yedi film mi o? 52 mi ya da 42. O Kelebek İlkisinden değil mi onun? Yok. Ya? O başka cool film. O luk. da şey, Paul Newman'ın değil mi Kelebek'te? O da o da evet. Paul Newman mı? Ne Uğur çok, çok şey. film çekici adamım. Kelebek'te canım. ne Paul Newman'ın işi ne? Siz de ya, hepsini birbirine karıştırıyorsunuz Kelebekmiş kelebek Kelebek o. Kelebek etkisinde polineği mi var? Kabuta, Dustin Hoffman'da gen, gen, şey gen, var. Oynuyor. Dustin Hoffman dedi kremer kremer. Alo. Günaydın. Alo. <gülüyor> Alo. Günaydın. Hanımefendi e, dolmuş. Sıramız mı geldi? <gülüyor> yok. Kapandı sandım <gülüyor> radyoda uzakta. Bergüzar ben. Bergüzar evet. Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi ben arabada dinliyordum indim. Hı -hı. E, i̇şime masama oturana kadar acaba şampiyon söylendi mi? Herkeste şampiyon söylenmeyeceği verdiği var. Buyurun. Reading o da söylendi. Peki, Oho. Söylendi, ne? söylendi. söylendi. Kim? O da söylendi. O da söylendi. Ne bakayım. Hammer. Hammer. <gülüyor> MC Hammer. Evet. O nasıl ya? Onu hiç bilmiyoruz. Hammer ya, çekiç. Evet. Hammer ne? mı? Ne? Ya? Bilmiyoruz ki. Na, ne ne oluyor o film? Kim oynuyordu? Ne bileyim ben. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Peki, Aa doğru bak, Baxır diye film vardı. Biraz, biraz sıkıcı olmasının yanında güzel Üstelik filmdi. Belki bunun oynayanını da biliyorum. Peki efendim çok teşekkürler ben güzel <gülüyor> hanım, görüşmek üzere. Berbüzlerim arabadan indim iş yerime geldi de herhalde biraz uzun mesafe. Birkaç tane filmi söyledi ama Bu sonunda zaman, doğruyu evet. buldu. Baxırı da ekledik listemize. Hamur ya hamur yok muydu? Hamur. Hamuru yımır yımır yımırıyoruz. Günaydın <gülüyor> you know, efendim. Gümaydın yürüyen... dediğin için cevap vermiyoruz. <gülüyor> çok sessiz olun. Telefon açık çok güzel. Bizim hakkımızda ne söyleyecek acaba? Bağla mı? Bağlamıyor işleriniz <gülüyor> sizler falan. Kapattı. Merhaba. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Mine ben. Mine, Mine Hanım, Hanım, Hanım o topuk sesleri size mi aitti yoksa başka birisinin mi? <gülüyor> Yo ben dinliyordum sadece. Dinliyordunuz. Peki Mine Hanım hemen cevabı alalım. 10 dakikaları programımızın. Hurricane. Okay. Ben Washington'dan oynadı. Evet Washington doğru bak. 90'ların filmlerine geçtik ve bir anda Ama 90'ların sonu yani. Sonu. 90'ların başı, Girerken. sonu, 2000'lerin başı. Siz evet. niye böyle biraz mutsuz gibisiniz? Buyurun Ya sakinim sadece. Evet siz Sakin. çok sakinsiniz Dingin. Veya <gülüyor> pazartesi falan mı İş yerinde misiniz şu anda? Ha ofis tekim kimse gelmedi. Ha kim kim ne ofise o ya? Bu ofisin enayisi siz misiniz? <gülüyor> Yani herkesden yani önce yani... siz mi geleceksiniz? Her zaman böyle mi olacak? Yok zaten insanlar kendi işleri için geliyorlar. Benim de kendi işim vardı. Yani... Serbest ofis mi sizinle olsun? <gülüyor> Herkes geliyor mesela fotokopi çeker. Orada. İnternet fotokopi kafede çeker. çalışıyorum. Hayır <gülüyor> <fotoğrafı gülüyor> hayır araştırma görevlisiyim. Evet. Kendi derslerim için geldim yani doktora çalışmam için. Hangi üniversitedesiniz? Otti'deyim. Otti'deyim. Hangi bölümdesiniz? <gülüyor> <gülüyor> söyleyin söyleyin Ama canım. Otti'de sizi mi arayacağız Mine Hanım? Şey, beden eğitim Öğretmenliği Beden eğitim öğretmeni. Sizi e zaten... bulacağız Mina Hanım. Sizi <gülüyor> bulacağız. Yok <gülüyor> Yo, öğrenciler de söylüyor sonra da hoşuma gitmiyor. Beden eğitim öğretmeninin diye. ofiste ne işi var zaten düşününce. Hava güzel dışarıda yapın dersi hocam. <gülüyor> notları <gülüyor> veriyor. Belki notları Veriyordur Öğrenci almadı zaten biz ders falan yapamayız. Tez için gelmiştim ben yani. Belki efendim. Çok ne tez konusunuz Mina Hanım çok merak ettim. Beden Aa. eğitiminin beden Sağlığındaki önemi. Ya leisure aktiviteleri. Ne aktivite? Spor dışındaki e, insanları aksız kılan şeyler. Aaa yani işte şeyler. Tamam, öğrenmek bu, kafelerde istediğim bu, Kafelerde şeyleri... buluşma tipi bir şey mi yani? Benim öğrenmek istediğim şey nedir? Bir iki örnek. Ya benim spor yapmama gerek yok her gün üç kat merdiven çıkıyorum demek gibi bir şey mi? Aa evet onun gibi bir şey. İnsanları o alışkanlığı kazandırmak. Oturduğumuz <gülüyor> yerde bacak sallamak spor mudur? <gülüyor> Stresle. Yani yok hayır o kadar ya, basit değil. Ya. O kadar da basit değil. Doktor yapıyoruz herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Dingiller sizi. Ben rahat söyledim Mili Hanım. Siz rahat olabilirsiniz. Hiç ağzınızı bozmaya değmez. Duyurma tercih mi alalım? <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Akademisyenlere her zaman. Peki son bir soru. Danzel Washington mı? Samuel L. Jackson mı? Washington. <gülüyor> <gülüyor> Ama Samuel L. Jackson da çok hoş adam. Hayır hayır kesinlikle Denzel Vaşikton Siz diyen halde Denzel Vaşikton tipi herkeslerden hoşlanıyorsunuz evet. Vaşikton Çok teşekkürler efendim görüşmek üzere Teşekkür ederim. Yafa yafa yafa Evet programın sonuna geldik <gülüyor> Siz talihliyi belirleyin ben o sırada son telefonu vaziyetleyeyim Günaydın efendim Günaydın Beyefendi çok geç kaldınız kusura bakmayın Başka gün uzun uzun konuşma sözünü vererek uğurlayacağız size ama cevabınızı alalım hemen Eee Söylendiğimi bilmiyorum ama Beşiktaş bu sene aynı zamanda kupa galibi oldu ya. <gülüyor> Vallahi helal olsun doğru. İsminiz e. nedir efendim? Ee, Serhan, ben. Serhan Bey. Serhan Bey. Böyle bir açıklamayı tabii ki listemize ekliyoruz. <gülüyor> yok yok normal cevabım da var ya. <gülüyor> evet onu da alalım. Snatch diyorum. Snatch diyorsunuz. Peki efendim. Çok ben teşekkür... teşekkürler. Ben teşekkür Kup ediyorum İyi yayınlar. Kupayı kazanması daha önemli bir açıklamaydı Beşiktaş'ın kupayı kazandığını hatırlatmanız. Ya, evet. <gülüyor> o, ama o kısmını kaçırdım programı ya. Hayır, çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ben teşekkür ederim yayınlar. O zaman abi kardeşe verelim. Abi, abi kardeşe, kardeşe verelim. mi verelim yoksa kikirik kardeşlerimi mi verelim? Onlara da verelim. İkisine de verelim. İki, kikirikler tamam. ve abi kardeş. Abi ka abi bekarsa zaten hemen Çağla gider. Abim sizi kikir kikir durumanızı çok beğendi. yeni tanıştırayım falan diye. Süper de sevaba girmiş oluruz. Gökçen Çamay'la <gülüyor> Koray Çağla'ya veriyoruz. Sanki soyadı gibi oldu diğer <gülüyor> evet. kişilerin ismi. Olsun tebrik ediyoruz. Kendilerinin de ulaşması koşu. gerekiyor. Ulaşması gerekiyor mu? Ulaşması gerekiyor. Çünkü neden? Bizim telefon numaraları alma durumumuz olmadığı için. Çünkü o yüzden o tip bir şey oldu yani. O açıdan. Evet, eee Bir de, de başkası ulaşmasın ha? lütfen. Öyle bir <gülüyor> öyle şeyler yapmayın. Biz oyduk diye. Evet, ee, bekliyoruz. Bu durumda ne yapıyoruz? Ne ediyoruz? Bence ilk başta Evet diyoruz ve sonuna geliyoruz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. günay ay ay aydın.